Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Rüzgar enerjisinin sağladığı faydalar artmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla ciddi ölçüde gelişme gösteren rüzgar enerjisi sektörü yüksek istihdam sağlıyor. 15 bin kişinin istihdam edildiği rüzgar enerjisi sektörünün büyümesiyle üretilen elektriğin ulaştığı hane sayısının da arttığına dikkat çekmiş Ali Aydın. 12 milyon hanenin elektrik tüketiminin karşılandığı rüzgar enerjisinin yıllık 5,8 milyar metreküplük doğalgaz ithalatını önlediği ve sektördeki başarıların ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunun altını çizmiş. Elektrik kullanımının tüm dünyada artış göstermesiyle birlikte sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiye ihtiyaç da günbegün gün artıyor. Gece gündüz işletmede olan rüzgar türbinleri de daha fazla rüzgarı enerjiye dönüştürüyor. Milyonlarca hanenin elektriğini karşılıyor. Ülkemizde de rüzgardan elde edilen enerji üretimiyle artık 12 milyon hanenin elektriği karşılanıyor. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgar enerjisi üretimini daha da arttırmayı ve daha fazla hanenin elektriğinin rüzgardan gelmesini hedeflediklerini belirten Ali Aydın, rüzgar enerjisi sektörünün temsilcilerinin de santral ve üretim yatırımlarıyla eş zamanlı şekilde var olan istihdamı günden güne genişleterek planlanan hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktarıyor. Daha sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar, ülke ekonomisine ve yerli enerji arzına da ciddi katkılar sağlıyor. Öyle ki Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamalarına göre rüzgar enerjisi sayesinde 2021 yılında senelik 5,8 milyar metreküp doğalgaz ithalatı önlenmiş oldu. Enerji ve iklim üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Enber'in yayınladığı çalışmaya göre Türkiye'de kömürden elektrik üretimi 2021 yılında da düşüşünü sürdürdü. Çevre hareketi, Paris iklim anlaşması, uluslararası kömür fiyatlarındaki artış, ithal kömür santrallerindeki üretimin düşmesinde etkili oldu. Kömürden elektrik üretimi 3 yıl arka arkaya düştü. Öte yandan kuraklık nedeniyle azalan hidroelektrik üretiminin doğal gaz santralleriyle karşılanması, birim elektrik üretimi başına oluşan karbon emisyonlarının 2021 yılında düşmesine engel oldu. Elektrik tüketimi ile yenilenebilir enerji arasındaki farkın büyük kısmı ithal kömür santrallerinin üretimiyle karşılandı. Halbuki Türkiye'de ithal kömürüyle elektrik üretmek, rüzgar ve güneşten elektrik üretmekten daha maliyetli. 2021'in son iki ayında elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz tarifesine uygulanan zamlarla birlikte mevcut gaz santralleri ile elektrik üretmenin maliyeti Rüzgar ve güneşten daha maliyetli. Dolayısıyla artık rüzgar ve güneş mevcut ithal fosil yakıtlı santrallerden ekonomik olarak daha avantajlı. Hem doğalgazdan hem de kömürden. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO. Bilim insanlarının Fransız Polinezyası'nın en büyük adası Tahiti kıyılarında 30 metre derinlikte iklim değişikliğinden etkilenmemiş dev bir mercan resifi keşfettiklerini duyurdu. Resif Kasım ayında okyanusun alaca karanlık bölgesi denilen bölgeye yapılan bir dalış sırasında bulundu. Dev gül mercanlarının çapı 2 metreden fazla. Resifin uzunluğu ise 3 kilometre. Mercan resifleri küresel ısınmadan en çok etkilenen ekosistemler arasında Kirliliğe, yükselen deniz sıcaklıklarına ve suda çözülen karbondioksit emisyonlarının neden olduğu kimyadaki değişime yani asitlenmeye karşı savunmasız bu resifler ve bu nedenle bozulmaya başlıyorlar. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, Tonga'da en az 3 kişinin ölümüne neden olan volkanik patlama ve onu izleyen tsunami sonucu hasar gören denizaltı kablosunun tamirinin, en az 4 hafta süreceğini açıkladı. Reuters'e göre ABD'deki kablo üreticisinin yaklaşık 50 bin kilometre uzunluğundaki kablonun tamiri için Tonga'da merkezli bir telekomünikasyon şirketiyle birlikte çalıştığını bildirdi. Cumartesi günü Hunga Hapai adasında bulunan Hunga Tonga yanardağındaki patlamanın ardından tsunami de meydana gelmiş, bazı yerleşim alanları da su altında kalmıştı. Öte yandan ETH Zürich'te görev yapan bilim insanları, dünyanın mantosu ile dış çekirdeği arasındaki sınırı oluştan Brighamantin'in termal özelliklerini inceledi. Araştırmanın tüm bulguları Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayınlandı. Araştırmaya göre dünyanın iç kısmının beklenenden daha hızlı bir şekilde soğuduğu fark edildi. Bu ısı kaynaklı levha tektoniğinin de beklenenden daha hızlı Yavaşlayacağı anlamına geliyor ve dünya Merkür ve Mars gibi daha önce düşünülenden çok daha hızlı bir şekilde inaktif hale gelebilecek. Bununla beraber bu sürecin tam olarak ne kadar süreceğinin konusu da belirsiz. Araştırmayı yürüten ekip adına açıklama yapan Profesör Motohiko Murakami elde ettiğimiz sonuçlar bize dünyanın dinamiklerinin evrimi hakkında ...yeni bir bakış açısı sunabilir. Zira sonuçlar diğer kayalık gezegenler olan... ...Merkür ve Mars gibi... ...Dünyanın da beklenenden çok daha hızlı soğuduğunu... ...ve hareketsiz hale geldiğini işaret ediyor dedi. Ekip çalışma kapsamında bir... ...brigmantin kristalini... ...bir elmas örz hücresi içine sıkıştırdı... ...ve lazer yardımıyla ısıttı. Ardından sonuçlar... ...optik absorpsiyon ölçüm sistemi... ...kullanılarak karşılaştırıldı. Murakami...